Evet Açık Radyo, Açık Dergi programındasınız şimdi. E, duyurmuştuk aslında önceden de Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'ndan Ayhan Akkaya ve Fehmiye Çelik bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Merhaba. Açık evet. Radyo dinleyicileri aslında Fehmiye Çelik'e çok uzun zamandır aşinalar. Evet. Biraz da özledik galiba. Oy ne güzel. Gayda İstanbul p r o Gayda programı yapıyordu gayda İstanbul grubuna da kusura bakmayın. Gayda sesini radyo stüdyolarına taşıyordu Fehmiye biz onu burada g ö r m e y e l i biraz zaman olmuş Evet ben evet, de, de çok her söz alırız. Vallahi <gülüyor> ben aslında hani tozunu yutu, yutan bir daha şey yapa muhabbet var ya s a n a t t a hakikaten radyoculukta da öyle Bu işin tadını alan bırakamıyor Ben de özledim çok i ̇ n ş a l l a h neden olmasın Bu sözleri kaydettik bir şekilde bakalım. <gülüyor> Sonra işte bunları kullanacağız biz d e l i l olarak. Evet bugün de konuşacağız aslında. Hı. Hemen o n a tekrar bir başlamış olalım. b o ğ a z ç i Gösteri Sanatları Topluluğu burada dedik. Ee, müzik, dans ve tiyatro alanlarında edindiğimiz birikimi paylaşmaya çağırıyoruz. h e r k e s i çağrınız var aslında. Evet ee, Biz bir kısa konuştuk ama... Bu çağrı tam olarak ne demektir? Çünkü şöyle ifadeler de var. Genç olmak, yaşlı olmak, bir işte çalışıyor olmak, deneyimli olmak ya da olmamak fark etmez. Sanat herkes içindir. İşleyen herkes, isteyen herkes sanat yapabilir. Gelin birlikte yapalım. d e k i y o r s u n u z Tabii bu aslında arkasında bir 20 yıllık birikim de var bu meselenin. E, çok bir anda çıkmış da bir mesele değil. E, karşımda tartışan insanlar görüyorum. Hemen <gülüyor> <gülüyor> söylerim. Sen mi ben Kim mi? Da, Ama yani onun enerjisiyle buyurun başlayın tamam, siz. Ben, ben hiç başlayayım. müdahale etmeyeyim. Tamam peki. Ya işte böyle hani derler ya yıllar çabuk geçiyor. Biz böyle 1 9 9 3 t e n beri Türkiye'de çok kültürlük alanında bir takım çalışmalar yapıyoruz. i ş t e Kardeş Türkler projesi olsun. Diğer işte demin bahsettiğiniz Gayda İstanbul olsun. i ş t e Türkmen projeleri, Kürtçe müzik projeleri. Yani epey bir proje geçti elimizden. Aslında bunların her biri bizim için bir böyle bir çalışma. Bunlar arka planıyla beraber işte d i l i olsun. i ş t e derlemesi olsun. Beste çalışmaları olsun. Yani bunlar yapılırken epey bir birikimde oluştu. Nasıl derler? İşte hani Türkiye'de böyle biliyorsunuz bunların çok şey okulları yok. Hani Hani böyle bir Çingen e Müziği m Enstitüsü, Ermeni Müzikleri Enstitüsü falan gibi şeylerimiz yok maalesef. El y o r d a m i l e arıyorsunuz, buluyorsunuz, <gülüyor> müziklere ulaşıyorsunuz. E biz de bir baktık i e işte bu 20 yılın üzerinde bir zaman geçmiş ve bu zaman dilimde de böyle biz hep böyle bir şeyler çalışmışız. Ve bunları paylaşmaya da çalıştık açıkçası. Yani radyo programları olsun, televizyon programları olsun, konserler olsun, seminerler olsun, işte üniversitelere gittik. ya b u n d a n bizim için hep birer paylaşım kanalıydı. Şimdi buna bir şey daha eklemek gibi bir niyetle yola çıktık. Yani böyle bir takım atölyeler yapalım. Ee, işte Artık b i l g i s i n paylaşmaya başlayalım. Evet, evet. Evet. Aynen öyle oldu. Eğitim işte enstrüman eğitim verelim, okul eğitim verelim ama i bunu böyle... Hani olur ya klasik antırnak içerisinde söylüyorum böyle bir birebir bir enstrüman eğitimi gibi değil de bir atölye mantığında. Böyle hı hı. yani oraya katılan işte öğrenci olarak katılan insanların da bir şey kattığı kendilerinden. Yani bizlerin de bir şeyleri paylaştığımız... Yani beraber çalıp söylediğimiz bir ortam da kuralım ama bunları yaparken de bir yandan böyle bir şeyleri de aktaralım. Bizim biliyorsunuz müzik var, müziğin yanı n d a dans var, dansın yanı sıra tiyatro var. Yani hem tiyatro alanında hem müzik alanında hem dans alanında biraz böyle Türkiye'deki çok kültürlü atmosferi vurgulayarak işte... i ş l e r çıkacak aynen. oradan anladığımız evet, evet. kadarıyla... Öyle. Peki yani biraz bahsettiniz aslında ama iş yoğunluğu, ilerleyen yaş, yetersizlik gibi endişelerin sanat yapmaya engel olmadığı inancıyla diyorsunuz. Hı hı. Ee, böyle, böyle şeyler olduğunu mu düşünüyorsunuz insanlar da? Yani kendini geliştirmek ve üretmek isteyen herkes çalışmalarımıza bekliyoruz. Tabii dipnotu y l a geliyor bu. Evet. Ama e, insanlardaki bu şey nereden kaynaklanıyor ve siz nasıl bir duyguyla çağırıyor oluyorsunuz? Ya bu çok aslında normal bir endişe. Yani Tabii. şu anda bile biz bu e, odada şu mikrofonun önünde olmak bile insanı heyecanlandırıyor. Ve konuşacağımı konuşabilecek miyim falan endişesi. <Gülüyor> Her zaman insanda olan bir şey doğal. E, ama hakikaten üretmenin... E, i s t e ğ i n d e heyecanında, talebinde olan insanlar e, istedikleri şeyi yapabilirler. Arkasından <gülüyor> koşturmak yeterli. E, ve çok da koşmalarına gerek yok. Yakındayız hemen İstanbul'da yaşıyorlarsa. g a l a t a s a r l e s e s i n i n yanında hemen e, Garaj İstanbul'un yanında bizim e, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu'nun e, binası var. E, çok talep oluyordu aslında. Yani e-mailler, mesajlar, telefonlar alıyorduk biz hep sitemizde. Hı hı. Ve insanlar şey diyorlardı, bizi çok seven, severek takip eden insanlar. Yani sadece izlemek bir yerde kesmiyor. Artık biz de bir şeyler yapalım. Yani yapamaz mıyız? Birlikte bir araya gelip bir şeyler üretemez miyiz diye. Yani gerekiyorsa ders alalım. Gerekiyorsa işte şey yapalım, buluşalım, atölyelerde bir araya gelelim. Biz bunu karşılayamıyorduk. Çünkü bunlar belli bir altyapı da gerektiren şeyler. Galiba ya. bir tek dans vardı daha önce. O da düzen... Düzen evet yani belki evet, daha kişilere Kişileri, kişilerin evet, özelinde görüyordu. Evet yani mesela iki arkadaşımız inisiyatif alıp böyle hmm. dışarıda da, ders, dans e r s d dersleri verebiliyordu. Ama biz bunu Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu adı altında nasıl yapabiliriz? Hani kurumsal bir kimlik altında nasıl yapabiliriz? E, düşündüğümüz zaman bunlar belli bir altyapı gerektiriyor. E, mesela bir mekan gerekiyor her şeyden önce. Ne bileyim kullanılacak malzemeler gerekiyor. E, tahtası var n o o t a sehpası var, bir sürü araç gereci var. Bunları mütevazi oranlarda biz oluşturduk ilk etapta. Şimdi işte belli bir öğrenci s a y ı m ı z da var. Aslında bu işler Eylül'de başlıyormuş. Biz biraz Kasım'a kaldık ama. Belki de <gülüyor> daha iyi o l u ş Belki işte. de daha iyi oldu. Kaçıranlar <gülüyor> için bir fırsat. Yani bir de evet. şöyle bir şey oluyor. Ülkenin d u r u m malum yani biliyorsunuz Tabii. falan. Hı hı. E, çok şey diyen var ya. Böyle yani işte biz böyle şarkı söylemesek, dans etmesek. Depresyona gireceğiz neredeyse falan. i y i oldu bu falan deyip gelenler oluyor. Aslında bu yüzden <gülüyor> sormuştum. Bu iş yoğunluğu, ilerleyen yaş, yetersizlik, i ş t endişeler e falan. Yani tam da bu yüzden başvurularınıza nasıl e, tepkiler aldınız sizde? Muhtemelen böyle şeylerle de karşılaşmışsınız. Tabii, tabii. Zira yani, buraya gelecektim. İşte hani herkes sanat yapabilir cümlesi bizim için çok temel bir yerde duruyor. Çıkış noktası. Ama ne yazık ki Türkiye'de böyle biraz şey oluyor. Hani insanlar lisede olsun, üniversitede olsun kendi çabalarıyla bir takım şeyler yapıyorlar. Yani kulüp çalışmaları oluyor, başka gruplar kuruluyor falan. Ama iş yaşantısı başlayınca... ...yani nedense böyle sanatsal şeyler... a o b i olarak yine devam etti. Yani, h a n i evet. biraz da vakitsizlikten kayboluyor. İşte i n s a n her şeyini <gülüyor> almaya başlıyor iş yaşantısı. Hani buraya karşı biraz durabiliriz. Hani bunda bir şey yok. Hani bu insanın kişiliğine ekstra bir takım şeyler katacak çalışmalar çünkü bunlar. Hem kendisi için fayda olur hem başka yanındakiler için faydası olabilir. Yani o yüzden... Bunları bir bahaneye çevirmeyelim. h Aslında herkes istese kendisinden bir zaman uydurabiliyor ve bu çok faydalı bir şey. yani Bunu biraz anlatmaya, göstermeye çalışıyoruz. i ̇ e t i c i de bir yanı var. Şahsen ben öyle düşünüyorum Aynen en azından öyle. onu söyleyebilirim. Aynen Peki öyle. sınıflar kaç kişilik? Hani... Şimdi başvursak geç kaldık biraz. Hiç geç kalmış ama. sayılmazlar. bu Programı yapmamızın gerekçesi de biraz o. Hiç geç kalmış sayılmazlar. 10 kişi s ı n ı f geçmesin diye bir şeyimiz var böyle. Ama hani e, biraz şeyine göre değişiyor. Enstrümana göre, vokaline göre. Hı. Mesela e, Ferreye'nin yaptığı bir kadın şarkıları atölyesi var. Evet. E, o şu anda biraz kalabalık tabii. 10 kişinin üzerinde... z o r ama i k i sınıfa atacağız işte orada gibi işte Fehmi işte Balkan Rumeli şarkıları üzerine bir atölye yapacak. Hı hı. İşte dans atölyemiz hani biraz daha onların toplu danslar falan olduğu için yani sayıyı biraz daha arttırabiliyoruz. Hı hı. Ama ne bileyim böyle bir piyano dersinde y a n i o birebir oluyor gibi şeyler hani biraz. Böyle şeyler teknik, de var. Şeyleri, evet. Teknik evet, en s ü r ü derslerinde ama birlikte söylemek için 10 kişilik sınıflar. Bence. Günlerini de öğrenelim bence. Ben teknik <gülüyor> tamam. konulara direkt böyle ç e r ç e v e Aynen. Hangisinden başlar? Salı akşamları Rumeli Balkan şarkıları söyleyelim. Atölyemiz olacak. Evet, saat 7'de hmm. e, biz e, Galatasaray'daki binamızda buluşacağız. 2 saat sürüyor. Evet. Çarşamba akşamları birlikte kadın şarkıları söyleyelim atölyesi. Aynı zamanda e, aşağıda temel dans e, eğitimi atölyesi. Hmm. Ve aynı anda çarşamba günü biraz yoğunuz. Perküsyon Ee, hani bizim böyle daha şey çeken alanlarımızdan biridir. Kardeş t ü r k l e r i m vurmalı s a ğ n d a güçlüdür. Vurmalı s a ğ n d a falan d ü ş ü n d ü ğ ü n z a m a n ç o ğ u n l u kadından hmm. müteşekkil. Evet a y n e öyle. <gülüyor> Perkis'in atölyesinin olduğu gün çarşamba. Perşembe günleri bağlama oluyor. İşte klasik gitar oluyor. i ̇ ş t hafta sonları Piyano derslerimiz var. i i̇şte, ş e, Rumeli, Trakya, Balkan ve Çingene danslarından bir atölyemiz var. O da cumartesi günleri oluyor. Hepsi bu arada TomTom Mahallesi'ndeki aynen BGST binası. Evet. Aslında evet. bu detaylı b i l g i l e r i bizim internet sitesinden ulaşabilir herkes. Yani... Ben de tam ona bakıyordum evet, bgsteğitim.com. Evet, adresinde orada, bütün detayları içinde. görüyorsunuz dünyanın en kolay sitesi efendim kullanmak için de bunu belirtmiş oldum <gülüyor> her şey açıkça burada gerçekten peki atölyelerden bahsetmişken bu kadar ben bir dakika diyorum ve Eyvah. bir canlı performans dinleyelim diyorum Müzik bu kadar arası. çağırdık sizleri gelmişken <gülüyor> Evet bir size... ben i r d s e gitarı getirmeyeyim demiştim sana <gülüyor> <gülüyor> bulunca n yakınızdan düşmüyoruz efendim m m t a a ne dinleyeceğiz Ee, Trakya, Balkan havası olsun. Şeribon'u dinleyelim istersen. Kız ne yaptın s a ğ baha papara papara kız ne yaptın sağa gecelikli fistanını toparla toparla gecelikli fistanını toparla geçellikli fistanını savurma savurma kız ne yaptın geceye samısa samısa kız ne yaptın geceye ı s a samısa o yar bana gece gündüz sarılsa s a r ı s a o yar bana gece gündüz sarılsa sarılsa şeriban o sar sa, sar sa. er n a bana çal bana şeriban şeriban ay ay ay ay şeriban oyna bana çal bana şeriban ş r er er er i b a n ay şeriban ipek mendil salla bana şeriban şeriban ay ay ay ay şeriban oyna bana çal bana şeriban ş r i b a n Fehmiye Çelik ve Ayhan Akkaya'dan dinledik. Şeriban. Evet. <gülüyor> bir canlı performansdı efendim. Açık, Açık Radyo, radyo 94.9'dasınız. <gülüyor> Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Ben kaçak <gülüyor> olarak stüdyoya dahil oldum. b a ç a k d a n l e y i c i z burada. Evet yine. Evet, yine buradayım. <gülüyor> Devam edeceğiz şimdi aslında söyleşiyle. Boğaziçi Gösteri Sanatları topluluğundan Ayhan Akkaya ve Fehmiye Çelik b i z d e beraber a ç ö l y e l e r i konuşuyoruz. Yeni başlattıkları a ç ö l y e l e r i konuşuyoruz. Aslında bir e, artık bir Birlikte üretme zamanı gibi bir ana fikir de çıkarıyorum ben bütün bu konuştuklarımızdan. Aynen, Yanılıyorsam öyle. düzeltin. Çok ee, Atölyeler demişken pek çok atölye var, pek çok şey oluyor. Hangi atölyeler r e v a ş t ı İnsanlar neyi tercih ettiler? Çünkü yani sizinkiler böyle kültürel meseleleri olan atölyelerde aynı zamanda böyle Hı -hı. tek başa ses. Ve gezetenin kendi halinin de aslında atölyelere bir tezahür g ö r ü y n e n Aynen öyle. Yani evet, a aslında... Neyi a d seçtiler yani insanlar? Bu arada özür dilerim dövdüm. Kadınların müziği birlikte şarkı söyleyelim. Gençlerle çok dilli geleneksel şarkılar söyleyelim. Çıkayım gideyim urum, urum eline birlikte Trakya Balkan şarkıları söyleyelim. Bu atölyelerden bazıları sadece. Evet. O yüzden kültürel diye vurgu yaptım. Evet, evet. Evet. Yani aslında bu enstrüman kısmına zaten belli bir ilgi oluyor illa ki. Hmm. i yani n s a n l a r enstrüman çalalım falan ya da geçmişte çalmış oluyor biraz toparlayayım diye düşünenler var yani geliyorlar. Ama asıl bizde daha çok vurgu hani hem g e l e n arasından hem bizim açımızdan bu atölyelerde şey şarkı söyleme atölyeleri ve perküsyon atölyeleri biraz daha ön planda diyebiliriz. Peki evet. sesim çirkin. Geldim. Kesinlikle hayır <gülüyor> yok yani. Öyle. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya zaten konuşma sesi farklı şarkı söylerkenki şeyler biraz farklı oluyor. Yani, yani yok parmağım kısa saçım uzun işte sesim şöyle falan gibi ş e y l e n hiç gerek yok. Hani burada beraber şarkı söyleyip biraz da kendi kültürlerimizi keşfedelim. Hani evet. yani burada çok kötü bir ülkede yaşıyoruz. Hani bizim Arthur'un k o n s e r l e r i e s ö y l e bir laf vardı r da ya, yani işte herkes kardeşiz diyor yani bir tane böyle bir Ermenice merhaba demez kimse falan filan hiç olmazsa merhabayı öğrenelim. Yani diyelim ki bir tane Çingenece şarkı çalışacağız beraber atölyede. Yani bu Çingenece nasıl bir dil? Aynı şehirde yaşıyoruz. Ha, yani bir Bence şaşıracaksınız yani, biz, yani yakından n i y a duyduğunuz zaman böyle hani bana hep şey gibi gelir Çingenece biraz böyle hani İtalyanca falan gibi. <Gülüyor> hani bizde hep şey kalmış hani argo tarafı kalmış Çingenece deyince ama. Sotekere bir... ne yapıyorsun demek? Hemen Ayhan Boncorno demek. Yani. <gülüyor> Sotekere Boncorno. Değil yani çok, hoş. <gülüyor> evet, çok hoş bir dil. Yani şarkıyı söylerken hiç o l m a s ı birkaç kelime kalsın. Hani O da bir kardır yani yavaş yavaş. hani Bunları a r t ı r a r a k geliştirerek. Hı -hı. Yani hakikaten orası bizim için önemli bir. Dert y a n d i ğ e i m hani çok kültürlük deyince. Aslında hepimizde evet. e, yani birlikte yaşadığımız birçok halkın halkla ilgili dinleriyle ilgili şeyleri şarkılarından kendi adıma ben şarkılarından bildiğim birkaç evet. cümleyle. Aa, öyle Mesela öyle. deminki şarkıda şey geçiyordu kız ne yaptın akşama kapama. Kapama, ben kalımı, oradan kapama kapara. ne diyorsun işte ya şarkılar çok bilgi veriyor aslında hı hı. işte bir Balkanlarda yapılan bir yemek aslında. Ben Fehmi'ye e çok sormuşum m ya bu kapama nasıl bir şey? Yiyebildin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mi sonunu? Yedim güzelmiş y a kilavlı falan. Bizdeki bir, falan. <gülüyor> işte, işte, bizdeki bir r y a m Bizdeki bir r y a m diyebilir yani birisi de falan. Evet. Yani işte Bunları biraz yani şarkılar çok rahat anlatıyorlar çok direkt anlatıyorlar. i s t ı k çalarsınız o da bir müziktir. Yani o yüzden biraz daha işin içine giriyor insan hani. ya bu çok kültürlük böyle ne menem bir mesele falan. biraz anlıyorsunuz yani Çünkü sadece hani az önce konuştuğumuz o gündelik hayatın ağırlığı iş yükü işte ne bileyim belki yüksek siyasetin o Türkiye'deki yani bir dünyadaki politik atmosfer bütün bunların altındaki bu basıncı bir araya gelerek hani hı hı. birlikte üreterek bir terapi gibi bir aşmanın yanı sıra hani böyle bir bilgilenme yönü de var bir sürü açıdan işte şey diyorsun mesela Balka Trakya Balkan atölyesine geldiğinizde Balkan müziği çok zengin bir müzik dünyası falan diyoruz ama hani bunlar hep genel e, başlıklar gibi kalıyor e, işin içine girdiğiniz zaman görüyorsunuz h a burada işte bir e, çalgıya, sazliya, sevdalinka çifte telli hmm. Zebe Kiko bir sürü form varmış. Bu formlar neymiş? Evet. Ha bir sürü dil varmış. Ha bu dilde işte ne yapıyorsun, ne haber, nasılsın, merhaba şu anlama geliyormuş. Bu dilin fonetiği buymuş. Hani işte kadınlar birlikte şarkı söyleyelim bir ninni n i n sosyolojisine varana kadar. Yani ninniler b i r aslında sözlü tarihçiliği. Aynen kadının sözlü beraber. tarihi. Aynen. Evet, Aynen. evet evet. Yani e ee... e Bu, bu böyle bir ar arka planı da var. Peki evet. ben yine teknik bir soru soracağım. Buyurun senden. Hemen evet. <gülüyor> ne kadar sürüyor bu atölyeler? Evet. E, şimdi her bir atölye 2 saat sürüyor bir hafta, haftada. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir atölyenin toplam süresi de 2 ay. Yani 8 haftalık bir şey sonucunda bir süre sonucunda diyelim ki kadın şarkıları alanında böyle bir formasyon, işte bir birikim e, elde edilebileceğini düşünüyoruz. Ama ondan sonrasında başka en azından bir... böyle düşünmeyi öğrenmek tabii, tabii. için. Yani işte ne bileyim insanlar şarkılarda n e i f a d e etmişler? Hmm. Örneğin o kadın ş a r k ı l a r atöresindeki söz temaları nedir? Hani bu temalar da gökten inmiyor. Ya. İnsanlar bir takım sorunlar yaşıyorlar. Bir takım hayatlı hayatlar ı h y a a t l yaşıyorlar ve onları şarkılara yansıtıyorlar. Ve de hele bir de türkü formunda olduğu zaman geleneksel bir yerden geldiği zaman bu hani iş iyice bir hayatın geneline yayılmaya başlıyor. İşte s hafta sonunda burada epey bir konuşacak bir duruma gelmiş oluruz. Epey bir şarkı söylemiş oluruz diye düşünüyoruz. Ama tabii ki bu 8 hafta sonunda diyelim ki kadın ş a r k ı l ı ğ ı n a gittiniz. Ondan sonra Hadi ben biraz da Rumeli çalışayım diyebilirsiniz. İşte oradan ya ben bu Rumeli şeyini yapıyorum. Biraz da oradan işte roman danslarına geçeyim. Hani biraz i ç i n içine dans da ektim hmm. diyebilirsiniz. Yani atölyeler hmm. arasında b i r geçişkenlikler de olacak. Ha böyle bir şey, b imkanımız r i da var. E yani. Tabii yani 8 bir hafta sonunda benim bir yani işim yani bitti, bitti demeye gerek yok. Bir de biz şey hedefliyoruz açıkçası. Hani böyle insanların tabii ki zaman durumuna göre... Araya böyle beraber gösteriler yapalım. Yani işte hem yani ki... şey dinletiler evet. koyalım. Hem sesim kötü hem evet. sahneye çıkamıyorum. y <gülüyor> bizim mesela... bir şey bahane değil. <gülüyor> değil, değil. Bizim şey vardır ya açık hava gösterilerini hani z l e evet. y e n l e r bilirler böyle dans müzik gösterisi böyle büyük böyle hani diyelim ki orada bir semah sahnesi yaparız böyle 10 dakika falan süren böyle bağlamalar vokaller dansçılar falan. Onun böyle işte minimal bir şeyini diyelim ki iki ay sonunda burada yapabilecek olalım gibi bir hedefimiz var işte bağlamacılar var. ...ne bileyim perküsyoncumuz var, vokalistimiz var, dansçımız var. Ne duruyorsun helva yapsana. Işte, <gülüyor> deneyim aktarımı denen şey bu hani deneyim derken hani oradaki sahne Aslında oluşmuş birikimleri. s a l biriktikleri, evet. yani biriken her şeyin tekrar bir araya gelerek başka bir şey oluşturması belki. Tabii. Ki soru da bu şu anda. Başka bir şey oluşacak mı? Ya da yani o a t ö l y e l e r i sonunda bir şey oluşmasını hedefliyor musunuz siz hmm. de? ş y k e ş y Henüz edeceğiz, yeni ama bir şey. zaten yani bir plan o, var mı en azından? E, tabii ki o şarkılar için sonuçta çalan, söyleyen insanlar, dans eden insanlar yaşatıyorlar. Yani bizim söyleyip çalmamız var, sizin çalıp söylemeniz var. Yani işte yeni insanlar kendilerinden de bir şeyler k a t t ı k ç a da illa ki başka bir şey çıkacaktır. Hani biz onun biraz böyle yollarını hazırlayıp İnşallah böyle birlikte açık havaya çıkarız. Çünkü 20 yani. yıllık bir tecrübe de var. Hani evet. Öyle de yani i̇leride böyle büyük gösteriler var. yapmak falan hedefler de var. Hmm. Hani biraz tabii zaman duruna m u da bakıyor bu insanların. Bu, Bugün yeni bir kardeş türküler grubu geliş. Neden Hiç olmasın? Keşke olmaz. çoğalsa. Evet, evet bunlar <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> memleketimizin güzellikleri çünkü. <gülüyor> Hazır kardeş türkülerden bahsetmişken benim bir sorum var. Evet. Ee, yakında bir konser var mı? Onu da konuşalım. şimdi Ocak'ta 26 Ocak mıydı? Evet, ilk yani şimdi bizim yurt dışında birtakım konserler var işte. Bu hafta bir Almanya'ya gidiyoruz, sonra Fransa'ya geçiyoruz işte. Şimdi oralarda birtakım konserlerimiz olacak ama Türkiye'deki ilk konser 26 Ocak'ta İş Sanat'ta. Hatta orada birtakım konuklarımız da olacak. Onları şimdi hemen söylemeyelim, mi? Söyleyelim. Söyleyelim. Söyleyelim. Söyleyeyim. ilk kez açık radyodan dinlesin diiyor ülke r bize kızma <gülüyor> şey e, ilk konum o konu k şey Candan erçeetin olacak açıkçası hani o candan erçeetine biz epeydir bir böyle bir masabaş ı çalışmalar yapıyoruz kendisi bu konulara çok meyilli insan sağ olsun. Hı hı. Yani onunla bir şeyler yakaladığımızı düşünüyoruz. İşte onu böyle bir işte 26 Ocak'ta sahneye taşıyacağız. Ondan sonra da beraber başka bir şey bir şey bir projede olacağız. O da gelen iki yakasıyla e, dikenlerden. Şimdi o boğazı geçen şarkılar zaten <gülüyor> konserimizde de E, hakikaten şey oldu e, hatta bir rivayet e, var e, bu basın basına verilecek yazılarda da san, geçecek sanırım o. i ş t e bu otomobillerin keşfedilmediği hmm. zamanlarda boğazın kıyısında oturanlar karşı yakadan çalınan müzikleri şarkıları türküleri dinleyebilecek durumdaymış. Dalgalar sular işte o sesleri getiriyormuş. E, hmm. Şimdi biz dedik böyle iki kıtayı buluşturan sular e, burada yürekleri de buluştursun. Ondan sonra zaten farklı dillerde Şarkılar söylüyoruz ee, Farklı kültürlerden Farklı inançlardan şarkılar söylüyoruz O yürekler o gece e, Beraber atsın e, Candaner Çetin de zaten Balkan kökenli bir hmm. e, sanatçı Ve ha hakikaten o ritimleri O mel melodi dünyasını Yaptığı pop müzikte e, En iyi şekilde icra eden e, Kişilerden birisi e, Onunla beraber hem e, ilk kez Seyirciyle e, seyirci karşısına Çıkacak e, ortak çalışmalarımız olacak. Evet, beraber böyle çalışıyoruz. Evet böyle Biraz hici, biraz k a b a r e falan formatında. n tiyatral, tiyatral şeyler yani deniyoruz. y a p falan yapıyor, yapıyoruz. k t Evet. c a n d a ğ ı alınma beraber. <Şöyle gülüyor> Belki albümde <gülüyor> de yeni Neden albüm o l a b i l i r Neden olmasın? O da kendisi de diyor zaten. Yani ya ben alayım bu şarkıyı albüme m ya siz alın. Yani çok Biz zaten güzel, şey. güzel şeyler çıktı. Şu anda çalışıyoruz. Fırında diyebiliriz. Yani <gülüyor> Pişiyor. Için. Pişiyor şu anda. İşte o, o projelerden birkaç şey taşıyacağız. Yani şu anda ciddi ciddi çalışıyoruz. h a n her zaman derler ya işte şu an uğraşıyoruz falanın dışına çıktık yani artık bayağı hani o s ü r a c e girdik yani, yani. Evet. evet. Yani işte biz ama biraz uzun sürüyor biliyorsunuz kardeşlerin <gülüyor> albüm ş e y l e r i kalabalık olunca dedi. Yani i e v e t Gönül i s t e ki baharı yetişsin. Evet şu, yani şu anda planlarımız, planlarımız evet. mayıs'a yetiştirmek. Yani bahara yönelik. Ama t a b i evet. Ama bir evet. epey bir repertuar oluşturduk <gülüyor> yani. Evet, e, albümden dedikoduları da aldık o zaman. Evet, ve konserlerden, konserlerden albümlerden de. son dedikodular. E, o zaman bir parça <gülüyor> daha <abi>. e, dinleyip <gülüyor> programı b i t i r e ğ i z O zaman Çok şunu güzel. da söylemiş olalım. Ahyan Akkaya ve Fehmiye Çelik bizle beraber de Boğaziçi Gö Gösteri Sanatları Topluluğu. E, eğer bu söyleşiyi kaçırdıysanız podcastlerimizden takip edebileceksiniz sizler de. E, Boğaziçi bgst eğitim.com'dan bütün atölyelerin detaylarını öğrenebiliyorsunuz. Telefon numarası v e r e b i l i r s b i u y u r u n 0533-055-0920 055-0920-0533 koduyla beraber evet. atölyeler İstanbul'da TomTom Sokak'ta evet. diyebiliriz. Tom, evet. Tomtom. Kaymakam Reşat Sokak'ta. Bey e, Mahallesi. m a h a l l e s to, i d e Ne? TomTom Mahallesi, Tomtom Kaymakam Mahall Reşat Bey Sokak. sokak. Evet. No 9. <gülüyor> Bunların hepsinin detaylı bilgilerini bgsteğitim.com'dan alabilirsiniz. Ne dinleyeceğiz? Ne dinliyoruz? Gayda İstanbul'da. Kavak'ta d u r m a sesini. Canlı a l m ı y o r musun? Canlı m çalalım? Ha, canlı, canlı, canlı bir şey çalalım. mi yapalım? O zaman <gülüyor> şey yapalım. Sıra sıra s i n i l e r y n e a y a l s n b u yemeklerden, yemeklerden gittik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Öyle oldu acıktık mı n e y a p t ı k Evet sıra sıra s i n i l e r hasta tamam. olan iniler. Canlı çalacaksak onu yapalım. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür tamam. ediyoruz. Sağ olun. Hasta olan eliler alıp gitti hari mi denizideki gemiler alıp gitti hari mi denizideki gemiyle Sana hiç kıyamm Yar seni seviyorum candan bakışların pek yaman Benim d e c i l v e l i k a n a r y a bakışların yaman Benim de celivli k a n a r y a Elman soya soya Kaldır yim t a ç e l i Göm doya doya Kaldır ym köçeni Görem doya doya Sana hiç kıyamam Yar seni s e v i y o m candan b a k ı ş l a r ı n pek yaman Benim de c i l v e l i k a n a r y a b a k ı ş l a r ı n çok yaman Benim de c i l v e l i k a n a r y a bu dama sefa g e l d i odama hakikatli y s e n dünürde gönder babama hakikatli y s e n dünürde gönder babama sana hiç kıyamam Ya seni seviyorum candan bakışlarım pek yaman d cilveli kanaryam bakışların çok yaman benim de cilveli kanaryam sana hiç kıyamam y a seni seviyorum candan bakışların ne yaman benim de cilveli kanaryam bakışların çok yaman benim de cilveli kanaryam